يا أيها الذين آمنوا تقوا الله عقته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ yallah اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Evet, muhterem kardeşlerim. Ee, ders konusunda... Biliyorsunuz daha önce akide ile alakalı dersler işledik. Ee, ders seyrinde bir kitabı alıp takip etmek... Ee, fayda açısından daha fazla olacağı düşüncesi ile ve derslerimizde şahsım adına Riyazu Salihin adlı biliyorsunuz az buçuk İmam Nevev Rahimullah'ın riyaz Salihin adlı kitabın okuması ve şerhini yapmayı uygun gördük ve inşallah bu sohbetlerimizde bir Bugün inşallah bir başlangıç yapmış olalım. İnşallah Riyadu Salih'in gerçekten İmam Neve ve Rahim olan yani muzamı tamamı olmasa da tamamen muzamı yani büyük bir bölümü sayı hadislerden derlenmiş bir kitap ve içinde gerçekten insanı terhip ve terhip açısından birçok ayet ve hadislerle gerçekten güzelce hazırlanmış bir kitap zaten isim olarak da güzel bir kitap Riyad-ı Salihin arkadaşlar kelime olarak da Riyad bahçe demek ki Allah Resulü biliyorsunuz bir hadisi şerifinde Ma beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadil cennet diyor yani evimle minber arası cennet bahçelerinden bir bahçedir Riyap da onun gibi bahçe manasında. O zaman salihin yani salihlerin bahçesi manasına gelmektedir. Evet arkadaşlar. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'inde "O ma halaktul cinne ve'l insa illa Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etmeleri yani beni birlemeleri için yarattın buyurarak insanoğlunun ne büyük bir gaye için yarattığını ne yapıyor? Belli ediyor. Burada açıklıyor. Öyleyse insanın yegane amacı neymiş? Allah azze ve celle'ye kulluk etmek imiş. Evet arkadaşlar İmam Neveyn Rahimullah kitabına ihlas ile başlıyor dediğim ki, Babul İhlaz ve ihbar Niyeti, tüm ve ve Gizli ve Açık. Yani görünenle görünmeyen bütün amellerde niyet getirmek, yani niyetinin ne olduğunu belli etmek ve bu konuda da yani söylediğin sözlerde ve yaptığın amellerde ihlas Sahibi olmak şeklinde bir bap açmış ve kitabına ihlasla başlamıştır. Ve bununla ilgili ayetleri de kardeşler şu şekilde sıralıyor. Kaynallahu ta'ala. Ve ma umiru illa li'ubudallaha mukhlisina lehud-dina hunafa ve yuqimussalata ve yu'tuz-zaka ve zalika Beyyine suresi 5. ayet-i Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا ma اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Onlar diyor ama اُمِرُوا Başka bir şeyle emrolunmadılar اِلَّا لِيَعْبُدُ <عبدالله> Ancak ve ancak Allah'a ibadet etmekle emrolundular Peki Allah'a ibadetle emrolunan bu insanlar nasıl bir ibadetle Allah'a e, nasıl bir ruhi hal ile Allah'a ibadet etmeleri gerekiyor. Diyor ki... مُخْلَس۪ينَ اللّهُ Yalnız... Allah'a halis bir şekilde... Yani ihlaslı bir şekilde... Allah'a ibadet etmekle emrolundular. وَيُقِيمُ الصَّلَا Ve onlar namazı doz sonra kılmakla emrolundular. zeka ve وَزَكَاتِ emretmekle, vermekle ve zelike dinul kayyem işte doğru din budur o yüzden birincisi Allah azze ve celle kendisine ibadete emrediyor yalnız ihlaslı bir şekilde yalnız kendi veci için yapılan yalnız kendi rızası için yapılan yalnız ahiret yurdunu umarak yapılan bir ibadeti Allah azze ve celle kabul edeceğini yalnız ve yalnız bunun için emrol, emrolun insanları bunun için emrettiğini insanların bunun için emrolunduğunu ne yapıyor? Allah Azze ve Celle beyan ediyor. Ve onlar namazı dosdoğru kılmaları gerektiğini ve ondan sonra zekatı vermelerini. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de namaz ve zekatı her zaman ne yapar? Birlikte zikreder. Çünkü birisi bedenen yapılan bir ibadet iken diğeri zekat ise nedir? İnsanın e, tabi ki gücü yetenin malıyla yaptığı bir ibadet. Ve ne diyor? Ve zâlike dînul işte İşte dosdoğru din. Allah Azze ve Celle'nin insanları emrettiği din nedir? Budur diyor. Yine Allah Azze ve Celle Hac Suresi 37. ayet-i de şöyle buyuruyor. Lenn yenâ lallâhe luhavmuhâ velâ dimâuhâ velâkin yenâluhut teqvâ minkum. Müşrikler ne yapıyorlardı kendi putlarına, o elleriyle yaptıkları putlarına kurbanlar takdim ediyorlardı, kesiyorlardı ve kanlarından o putların üzerine ne yapıyorlardı serpiyorlardı. Ve Allah Hazreti ﷻ diyor ki, onların ne kanı, ne de etleri Allah'a ulaşmaz. Ancak diyor Allah'a ulaşan tek şey nedir sizin takvanızdır. Yani siz Allah adına kurban kesiyorsanız nedir? Sakın onların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. Yalnız Allah'a ulaşan sizin onu ne niyetle kestiğinizdir. Yani Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Onu niçin yaptıysanız, niyetinizde ne var idiyse Allah Azze ve Celle'ye ulaşacak yalnız ve yalnız O'dur buyuruyor Allah Azze Celle. Ve diyor ki Allah azze ve celle Ali İmran 29. ayete. Kul, un, kul in tukhfu ma fi sudurikum au tudduhu İçinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da muhakkak Allah azze ve celle ne yapmaktadır? Onu bilmektedir. Şimdi arkadaşlar niyet dediğimiz şey nedir? hepimiz bir şeylere başlamadan önce muhakkak bir niyeti vardır. Niyetinde bir şeyler vardır. Niyet dediğimiz zaman insan anlar ki bu kalple alakalı bir şeydir. Kalbinde olan bir şeydir bu. O yüzden niyetin yeri nedir? Kalptir. Lisan ile yani sözle söylenen bir şey değildir niyet arkadaşlar. Yani Bugün duya geldiğimiz gibi, işte ben niyet ettim Allah Rızası için namaz kılmaya veya niyet ettim Allah Rızası için oruç tutmaya şeklinde bir telaffuz nedir arkadaşlar? Yoktur. O yüzden Allah Azze ve Celle niyetin katli olduğunu bildirerek ne diyor? Qul in tuhful mafiy sudur ikum avtubduu ya'lemhu Allah. Siz içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da muhakkak Allah Azze ve Celle ne yapmaktadır? Bunu bilmektedir o yüzden arkadaşlar niyetimizde ne yapmamız gerekir? İhlas sahibi olmamız gerekir bütün ibadetlerimizde görünen ya da görülmeyen gizli ve aşikar yaptığımız gizli ve açık yaptığımız bütün ibadetlerde halisane bir şekilde niyetimizi ne yapmamız gerekir? yapmamız gerekmektedir peki niyetimiz ne olacaktır? ancak ve ancak Allah'ın rızasını ummak ve ahiret yurdunu istemek olacaktır. Bu yüzden dolayıdır ki Allah Azze ve Celle ne diyor? Bütün ibadetlerimizde yaptığımız her işimizde bize ihlaslı olmamızı emrediyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ diyor. İhlaslı bir şekilde yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin rızasını umarak onlara bana ibadet etmeleri emrolunmuştur diyor Allah Azze ve Celle. Yani yaptığı bütün amellerde ihlaslı olunması gerekiyor. Yapılan bütün ibadetlerin yalnız ve yalnız Allah rızası için ahireti umarak ne yapılması gerekiyor? Yapılması gerekiyor. وَيُقِيمُ الصَّلَاهُ zeka ve دِينُ الْقَيِّمَةُ Ve yine namazı dost doğru kılmalarına zekatı vermelerini emrediyor Allah Azze ve Celle. İşte dost doğrudu Nedir? Budur buyuruyor. Ve bütün ibadetlerde ki Allah Azze ve Celle burada namazı ve zekatı misal veriyor. Ne yapılması gerekir? Niyetimizin halisane bir şekilde yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle için olması gerekiyor. Mesela kardeşlerim abdest alacağı zaman ne yapması gerekir? Niyet etmesi gerekir. Yani bunu derken biraz önce dediğimiz gibi niyetin yeri nedir? Mahalli kalptir. Dil ile yani ben niyet ettim Allah rızası için abdest almaya şeklinde değil. Birincisi ne diyecek? Niyeti ne olacak? İbadet maksadı ile abdest alacak. Yani niyeti Allah'a kulluk olacak. İkincisi nedir? Bu Allah için olacak. Üçüncüsü nedir? Sırf bu ibadeti Allah azze ve celle emrettiği için yapacaktır. Öyleyse mesela namaz kılacak. Nedir? O namaz için öncelikle niyet edecek. Yani kalbinde olacak Acaba kıldığı öğlen namazı mı, ikindi mi, akşam mı, yatsı mı, sabah namazı mı? Bunun niyetini bilecek, hangisi olduğunu bilecek. Yani gafilhane bir şekilde namazı kılmayacak. Namazı kılacak, ya ben acaba öğleni mi kıldım, akşamı mı kıldım, yatsıyı mı kıldım? Böyle bir şüphe olmayacak. Öğlenin vaktinde ben öğle namazını kılıyorum. Çünkü bazen oluyor, adam namaz kılıyor ben öğleni mi kıldım, ikindiği mi kıldım? için insanın içinde bir vesvese bir şüphe oluyor. Böyle bir şey olmayacak. Niyetinde ne olacak? O hangi namazsa o olacak. Ben öğle namazını kılıyorum. Niyetiyle ne yapacak? Namazını kılacak. Kulluk maksadıyla. İkincisi nedir? Sen yalnız ve yalnız Allah rızası için namaz kılacaksın. Niyetim bu olacak. Peki üçüncüsü sen Allah Azze ve Celle bunu emrettiği için ne yapacaksın namazını kılacaksın. Bakın bunlar hep niyetle alakalı şeyler. Ne diyor? Allah azze ve Celle kı'mus salah diyor. Namazı dosdoğru kıl. Ne diyor? Bu kı'mus salata ve atu'z zeka. Namazı kıl, dosdoğru kıl ve zekatını ver. Demek ki ben namazımı niçin kılıyorum? Ancak ve ancak Allah azze ve celle bana emrettiği için ben namazımı kılıyorum. Niyeti olması gerekiyor kardeşler. Evet, biz ne dedik? Niyetin yeri kalptir. O yüzden insan oğlu, kıyamet gününde kalbinde ne varsa, kıyamet gününde de hesaba çekilecek nedir? Odur. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki: Inna hu ala rajhi la qadir, yom tuble sarair, fma lahu min qubatin O gün. Allah Azze ve Celle sizi nasıl diritmiş ise, nasıl, e, Allah Azze ve Celle sizi nasıl yaratmış ise, sonra öldürmüş, sonra kıyamet günü tekrar diritmeye kadirdir, buna gücü yetendir. يَوْمَ تُبْلَ sarair. O öyle bir gün ki, kıyamet öyle bir sahne ki, öyle bir gün ki, o gün insanın kalbinde ne varsa, sarair yani gizli olan ne varsa, ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle ortaya çıkaracaktır. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا <وَلَانَاصٍ> Ve kıyamet günü. O gün, onun hiçbir yardımcısı ve hiçbir kuvveti yoktur diyor. Yani kalbinde ne varsa o gün hesaba ne yapılacaktır? Onunla çekilecektir. O yüzden niyetin yeri mahalle arkadaşlar kalptir. Çünkü kalbinde ne var ise, ne olmuş ise kıyamet günü ne yapacaksın? Onunla hesaba çekileceksin. Yani insanların hesaba çekildiği, insanların e, tekrar dilitilip mahşer edildiği o günde. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَنَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَنَا فِي sudur". Ve insan diyor bilmeyecek mi o gün? Eğer bü'sra fi'l kubur kabirle olanlar tekrar diriltildiği zaman, uhsile ma fi's sudur ve kalplerde olanlar, içeride olanlar meydana çıktığı zaman işte insan o gün hesap verileceğini ne yapacaktır? Çok iyi bilecektir kardeşlerim. Evet. O yüzden bizim yaptığımız bütün amellerde ne yapmamız gerekir niyetimizi, yalnız vealnız ne bir şekilde bunu Allah rızası için yaptığımızı ne yapmamız gerekir kardeşler? Bilmemiz gerekir. Evet, bazen insan hayırlı bir amel işleyeceği zaman şeytan ne yapar ona yaklaşır vesvesesiyle. Diyelim... İki rekat namaz kılacak mescide girdi. Bir tarafta insanlar oturuyor, arkadaşları veya tanıdıkları namaz kılacak iki rekat mescit namazı oturacak. Veya herhangi bir vakit namazı. İnsan, şeytan gelir der ki, ya şimdi sen namaz kılacaksın. Ama bak insanlar seni görecek. Sen de belki biraz ziya karıştıracaksın onlara gösteriş yapmak için namazını daha uzatacaksın, işte rukunu, secdeni şeklinde ne yapabilir? Yaklaşabilir. Ama insan ve yaklaşarak o hayırlı yapacağı ameli, hayır ameli ne yapabilir? Terk ettirebilir. O yüzden insan ne yapması gerek? Ben bu ibadetimi yalnız ve yalnız Allah rıza için yapıyorum diyerek o vesveseden kurtulması gerekir ve kılacağı namazını yapacağı sadakasını ve her türlü amelini ne yapması gerekir? Yalnız ve yalnız Allah rızası için yaparak bu vesveselerden kurtulması gerekmektedir. Evet kardeşlerim bu babla ilgili getirdiği hadislerden sonra ve gerçekten İslam'da çok büyük değeri olan ve İslam'ın etrafında dönüp dolaştığı hadislerden bir tanesini zikrediyor. Hadis Bukhari ve Müslim hadisi e, an emir-i müminin Umar ibn-i'l-Khafz radıyallahu anh'u kal Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul innemel a'malu bin niyyat ve l-kulli likullim ri immane fe men kanet hicratuhu ilallahi ve rasuli fe hicratuhu ilallahi ve rasuli fe men kanet وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ illi dunya yüsîbû ha, âwî mra'âtû yankîpû ha, fihijrâtû ilâ Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innâ al-ahmâlû niyet. Muhakkak ki ameller ancak ve ancak niyetlere göredir. Niyetiniz ne ise, ameller onunla ne yapar, değer kazandırır. Wa innâ alikullimri imâne ve insanların eline geçecekleri tek şey de nedir? İşte o niyetlerinde olan şey ne yapacaktır ellerine geçecektir biraz önceki ayeti kerimede dediği gibi Allah azze ve celle o gün insanlara ne yapacaktır niyetlerine göre yani kalplerinde ne varsa onunla hesaba çekecektir o yüzden dünyada insan niyet ettiği ne ise eline geçecektir ancak ve ancak odur diyor Allah Resulü Aleyhisselam فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى ve وَرَسُولِهِ her kimin hicreti Allah'a ve Rasulü ne ise onun hicreti Allah'a ve Rasulü nedir? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ve her kimin de hicreti dünyalık bir mal elde etmek اَوْ اِمْرَأَةٍ veya evlenmek istediği bir kadın sebebiyle hicret etmişse ve اِلَى مَهَا جَرَا Hicreti de yani elde edeceği şey de ancak ve ancak nedir? Niye hicret etmişse eline geçecek odur diyor. Evet, bu hadis Bukhari ve Müslim hadisidir arkadaşlar. Ee, İmam Nevevi rahimullah nedir? İhlasla alakalı bab koymuştu. O yüzden ihlas niye lillahi azze ve cel. Niyetin ihlaslı bir şekilde yalnız ve yalnız Allah rızası için Allah azze ve celle olduğu için olması gerekmektedir. O yüzden inna al niyet wa inna li kullumri imane diyor Allah, Allah insanın niyetler muhakkak ki ancak amellere göredir ve insanın eline geçecek de yalnız ve yalnız nedir niyet ettiği şeydir. O yüzden arkadaşlar yaptığınız her amelde küçük ya da büyük, muhakkak bir niyet olması gerekir. Yani niyet derken o amelinizde ihlas sahibi olmanız gerekir. Hiçbir rüya olmaksızın, hiçbir gösteriş olmaksızın yalnız ve yalnız ne yapılması gerekir? O amelin Allah rızası için ve ahiret için ne yapılması gerekiyor? Olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, ''Men kâne يريد acile, a'l-cennâ, a'l-cennâ lehu fî âmâneşâ limen nurid.'' Her kim diyor, biz dedik ya, ancak ameller, halisane bir şekilde, halisane bir niyetle, yalnız ve yalnız Allah rızası için yapılması gerekir. Ve ahiret yurdunu umarak. Allah Teala burada diyor ki, İsra suresi 18'de, ''Her kim dünya hayatını isterse, biz onu dilediğimiz kişi için veririz diyor limen nurid diyor. biz kimi istersek ona dünya hayatını veririz yani bir insan dünya için ne kadar çalışırsa çalışsın ne kadar çaba harcasın onun eline geçecek yine ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin ona takdir ettiği şeydir diyor her kim dünya hayatını isterse biz dünya hayatını dilediğimiz kişiye veririz diyor Mesela ayet kelime de bazıları derler ki diyor Rabbena atina dünya ve ma lehu min min khalaq. Ya Rabbiniz bize sadece dünyada ver derler diyor. Ama diyor Allah azze ve celle onların diyor ahiretten hiçbir nasipleri yoktur. Ve burada da dediği gibi biz diyor o dünya nimetini o istemekte çok oldukları Bütün çabaları bütün gayeleri Dünya olan bütün niyetleri Dünya olan o insanlara Biz dilediğimiz kişiye ne yaparız Veririz diyor Onlardan dilediği kişiye demiyor Biz hangisini istersek diyor Allah Azze ve Celle Ne yapacağız diyor Yani Allah'ın Dilediği kişiye Siz ne kadar çaba harcarsanız harcayın Ancak ve ancak Allah'ın takdir ettiğini Yapacaktır Sizin elinizde yalnız yalnız o geçecektir evet <gülüyor> her kim de diyor ahiret hayatını isterse ve bunun için çabalarsa onun yaptığı şey de ne güzel şeydir diyor muhakkak ki Allah Azze ve Celle onu ne yapacaktır istediği şey ile karşılayacaktır her kim dünya hayatını isterse Allah azze ve celle dilediği kimse için ne yapacaktır? Ona verecektir. Dilediği kadar verecektir. Ama her kim ahireti isterse ve bunun için çabalarsa muhakkak da Allah onun hakkını ne yapacaktır? Ölecektir. Bazıları da derler ki diyor atina fid dunya hasene ve fil ahireti qina Onlardan da öyleleri vardır. Öyle dua ederler ki diyor Rabbimiz bize hem dünyada hem ahirette güzellik ver, hasene ver ve kina'da ben nar ve bizi cehennem azabından koru derlerdir. Evet arkadaşlar, hadisin başında dedik ki bu hadis, İslam'ın etrafında dolaştığı mana olarak en büyük hadislerden bir tanesidir. Çünkü, madem ki insanın eline geçecek ancak ve ancak niyet ettiği şeyedir, Niyetin yeri de kalptir. O günde kalplerde olan ortaya çıkarılacaktır. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet günü onunla hesaba çekecektir. O zaman kalplerin ne yapılması gerekiyor? Temizlenmesi, temiz olması gerekiyor. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir ateşin içinde inne fil cesedinle le mutgah fe salih hal جسد كله اذا فسد bedende diyor öyle bir et parçası vardır ki o salih olduğu zaman iyi olduğu zaman bütün vücut iyi olur bütün vücut ona tabi olur ve iza fesada eğer o kötü olursa fesada <"Fessizlik> جسد <Sessizlik> o zaman bütün ceset ne olur kötü olur ela ve hiyal kalp işte o et parçası kalptir diyor. İslam'ın etrafında döndüğü hadislerden bir tanesi bin ameller ancak niyetlere göredir. Bu nedir? Dediğimiz gibi batini yani kalple alakalı bir ibadet. İkincisi nedir? Ayşe anamızdan gelen radıyallahu anhadan men amila amelen leysi aleyhi emruna fehuverreddin hadisi her kim bir amel işler bizim de o amelde bizim her, o amelde Herhangi bir emrimiz yoksa فَهُوَ, مر, فهو رَدُّنْ فَهُوَ مَرْضُودُنْ O geçersizdir, redd olunmuştur. Bu da nedir? Zahiri ameller. Batini amellerde yani kalp ile alakalı ameller ancak niyetlere göredir. de ise yani görünen ibadetlerde herhangi bir işte bizim bir emrimiz yoksa o amel muhakkak nedir? Geçersizdir. Allah katında hiçbir değeri yoktur. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizden gönderilmiş ve en büyük en yüce bir ahlaka sahip bir insan. Hem ahlakı hem dini hem de yani kalple alakalı ibadetleri bizlere öğrettiği gibi zahiri olan namaz gibi hac gibi ibadetleri de ne yapmıştır? Bizlere muhakkak öğretmiştir. Ve ne diyor? beni nasıl namaz kılarsanız kılar, gördüyseniz öyle çakalır hac ibadetinizi benden alınız o yüzden her kim bir ibadetinde yaptığı bir ibadetde yani şekil olarak yapılan bir ibadette eğer yaptığı iş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde değilse muhakkak ki o amel Allah katında hiçbir değeri yoktur bu amel nedir arkadaşlar merduttur. Geçersizdir. Evet zaten inşallah ibadetin geçerli olması için nedir? Şartlar vardır. Bir, Allah'ın emrettiği. Mesela şeyin sohbetin başında namaz kılıyorsunuz. Öncelikle niçin kılıyorsunuz? İbadet maksadıyla bir İki, nedir? Bunu Allah rızası için. Üç, bunu Allah emrettiği için. Ve ihlas sahibi olarak. Eğer Allah kitabında emrediyorsa, Resulü aleyhissalatu vesselam da sünnetinde gösterdiği şekilde ise, ve de ihlas sahibiysen, o zaman amelin geçerlidir. Allah emrediyor, Resulü gösteriyor, o şekilde kılıyorsun. Ama ihlas yoksa, o yine geçersizdir. Bugün biz bidat ehline bakıyoruz. Adamlar o kadar halisane yani bize görünen... ...dıştan gözüken... ...halisane bir şekilde bidatını yapıyor ki... ...öyle bir yapıyor ki... ...mesela birçoğumuz... E, ...tasavvufta... ...kendilerinin zikir halkaları verdiği o... ...artık şamata diyeceğim... ...şamatalara bakındığı zaman... ...adamlar öyle bir ihlasane şakı, yapıyorlar ki... ...siz zannediyorsunuz ya gerçekten bu dinden... ...ve gerçekten bu... ...ihlaslı bir şekilde yapılan bir şey. İhlas var... Allah'ı çokça anın var. Ama tabii bu anların anladığı şekilde bir zikir değil. Ama ittiba yok. Maalesef bu bu şeklini Allah emrediyor. Ne Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir ibadet kendilence böyle bir zikir yapmış. O yüzden ihlaslı dahi olsa ihlaslı dahi yapılsa ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Yalnız ne kadar çok hayrı murad eden insan var ki, maalesef o hayre ne yapamıyor? Ulaşamıyor. O yüzden yaptığımız ibadetlerin de ne olması gerekiyor kardeşlerim? Kitap ve sünnete muhakkak uyması, uyulması gerekmektedir. Evet... Birinci hadis için benim söyleyeceklerim bu kadar. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en ilaha illa Şimdi bir şey söyleyebilir miyim?